Yaşama Hırsı Yazan Jack London Seslendiren Burak Aşkın Geriye yalnızca şu kalacak, Yaşadılar ve fırlattılar zarları. Oyun defalarca kazanılmış olacak, Silinmiş olsa da üzerindeki boyaları. Yamaçtan aşağı zar zor indiler, Öndekinin ayağı kaydı ve sendeledi. Yorgun ve güçsüzdüler. Yüzlerinde uzun süre zorluklara dayanmış olmanın getirdiği sabrın keskin bir ifadesi vardı. Sırtlarındaki ağır battaniye yüklerini alınlarına geçirdikleri deri bir iple desteklemişlerdi. Her ikisinde de birer tüfek vardı. Omuzları önde, başları eğik, gözleri yerde yürüyorlardı. ''O sakladığımız mermilerden ikisi yanımızda olsaydı keşke.'' dedi ikinci adam. Sesi son derece kasvetli ve ifadesizdi. Onun bu isteksiz konuşmalarına derenin köpüren akıntıları içinden topallayarak karşıya geçen öteki hiç cevap vermiyordu. Her ikisi de ağır ağır dereyi geçtiler. Su buz gibiydi. Ayakkabılarını çıkarmayı akıl edememişlerdi ayaklarını sızlatan ve hissizleştiren suya dizlerine kadar battıklarında ayakta durmakta bile zorlanıyorlardı. Arkadaki adam düz bir kayanın üzerinde basınca kaydı. Az kalsın düşüyordu. Ama son anda dengesini buldu. Aynı zamanda acı bir çığlık kopardı. Başı dönüyor, bayılacak gibi oluyordu. İleri geri sallanırken devrilmemek için sanki havada tutunacak bir şey ararcasına boşta kalan elini öne uzattı. Doğrulduğunda ileri doğru bir adım attı. Ama yeniden sendeledi. Az daha düşecekti. Sonra kımıldamadan durdu. Öteki adama bir göz attı. Arkadaşı bir kez olsun başını çevirip de bakmamıştı bile. Adam bir dakika kadar öylece dikildi kaldı kendi kendisiyle tartışıp ne yapacağına karar vermek ister gibiydi. Sonra arkadaşına seslendi. Hey, Bil, ayağım burkuldu. Bil, bulanık suyun içinde ayaklarını sürüye sürüye ilerlemeye devam etti. Dönüp bakmadı bile. Adam onun gidişini seyretti. Yüzü her zamanki gibi anlamsızdı, ama gözlerinde tıpkı yaralı bir geyin gözlerindeki bakışlar vardı. Öteki adam. Topallıya topallıya ilerideki yamaca tırmandı. Arkasına hiç bakmaksızın dost doğru ilerledi. Derenin içindeki adam onun ardı sıra baka kalmıştı. Dudakları hafifçe titriyor, üstlerini kaplayan kahverengi sert kıllar kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Dilini çıkarıp dudaklarını yaladı. E ''Bil!'' diye bağırdı. Zor durumda kalan güçlü bir adamın yardım dileyen haykırışıydı bu. Gel gelelim, Bil'in başı yine geri çevrilmemişti. Adam uzaklaşmakta olan arkadaşına baktı. Düşe kalka, topallıya sendeliğe yürüyor, pek yüksek olmayan bir tepenin tatlı yamacı boyunca yumuşak ufuk çizgisine doğru tırmanıyordu. Doruğu aşıp görünmez olana dek gözlerini ondan ayırmadı. Sonra döndü. Bil'in gitmesiyle şimdi artık baş başa kaldığı bu dünya parçasını dalgın dalgın gözden geçirdi. Uçsuz bucaksız, dokunulmaz bir kütle halinde, için için tüten güneş, biçimsiz buhar ve sis yığınları ardında ufuk çizgisine yakın bir yerde donuk donuk parlıyordu. Adam ağırlığını öbür bacağına aktardı. Saatini çıkardı. Tam dörttü. Aylardan da olsa olsa ya Temmuz sonu ya da Ağustos başı olmalıydı. Hangi tarihte olduğunu ancak bir iki haftalık bir yanılmayla üç aşağı beş yukarı kestirebiliyordu. Öyleyse güneş kuzeybatıya gösteriyordu. Bunu biliyordu. Güneye baktı. Şu çıplak tepelerin ardında bir yerlerde Great Bear Gölü'nün bulunduğunu biliyordu. Yine aynı yönde kutup çemberinin Canadian Barrens'ı kestiğini de biliyordu. İçinde durduğu bu dere Copper Mine ırmağını beslerdi. Bu ırmakta kuzeye doğru dönerek Coronation Körfezi'nde kuzey buz denizine dökülürdü. Gerçi oraya adımını bile atmamıştı ama bir keresinde Hudson's Bay Kumpanyası'nın haritasında yerini görmüşlüğü vardı. Çevresini saran dünya parçasına yeniden göz gezdirdi. Hiç de iç açıcı bir görünümü yoktu. Dört bir yanı yumuşak ufuk çizgisiyle kuşatılmıştı. Bütün tepeler alçaktı. Ne ağaç vardı, ne çalı, ne de ot. Ansızın gözünü korkutan uçsuz bucaksız korkunç bir ıssızlıktan başka bir şey yoktu. Bir iki kez ''Bil!'' diye fısıldadı. ''Bil!'' Bulanık suların ortasına çömeli verdi. Bu sonsuzluk dayanılmaz bir ağırlıkla omuzlarına yükleniyor, korkunç bir acımasızlıkla üstüne abanarak eziyordu onu sanki. Sıtma nöbetine tutulmuşçasına zangır zangır titremeye başladı. Aynı anda tüfeğinin elinden kaymasıyla suların içine düşmesi bir oldu. Tüfeğin düşmesiyle ayılı verdi. Korkusunu bastırdı. Kendini toparladı ve el yordamıyla bulup çıkardı tüfeği suyun içinden. Sakatlanan ayağına binen yükü biraz olsun hafifletmek için battaniye dengini sol omzuna doğru kaydırdı. Sonra ağır ağır ve dikkatlice sancıyla kıvrana kıvrana ilerledi. Kıyıya çıktı. Durmadı. Ağrıya falan aldırmadan çılgınca bir umutsuzlukla yoldaşının az önce ardında yitip gittiği tepenin yamacını düşe kalka çabuk çabuk tırmanmaya başladı. Yürüyüşü yalpalaya yalpalaya ilerleyen yoldaşının yürüyüşünden çok daha hantal ve gülünçtü. Ama doruğa ulaştığında bomboş bir vadi gördü. Görünürde bir tek canlı bile yoktu. İncin top oynuyordu ortalıkta. İçine düşen korkuyla yeniden savaştı. Korkusunu yendi de, yükünü sol omzuna daha çok gitti ve yokuş aşağı yürümeye başladı. Vadinin tabanı, yüzeydeki sık yosunların sünger gibi emdiği sularla vıcık vıcık olmuştu. Her adımda ayaklarının altından sular fışkırıyor, ayağını her kaldırdığında dolanan yosunların buna isteksizce izin verdiğini gösteren emme sesine benzer şılap şulup sesler işitiliyordu. Adam taştan taşa atlıyor, Yosun Denizi'nde adacıklar gibi duran kaya parçalarına basa basa öteki adamın izini sürüyordu. Yalnız olmasına yapayalnızdı ama kaybolmamıştı. Biliyordu ki ileride bodur ve kupkuru, köknar ve ladin ağaçlarıyla çepeçevre sarılı küçük bir gölcüye o yörenin dilinde Çiçin-Niçi denilen küçük kazıklar ülkesine ulaşacaktı. İşte bu göle suları bulanık olmayan küçük bir dere akardı. Dere boyunda taptaze sazlar vardı. Bunu çok iyi anımsıyordu ama ağaç falan yoktu hiç. Ta ki çatal ağzına gelene dek işte bu dereyi izleyecekti. Kaynağın bulunduğu yamaca geldikten sonra bu dereyi Deezermana kavuşturan yere dek izleyecek ve orada bir oyuğun içinde ters çevrilerek üstüne bir yığın taş atılmış olan bir kayık bulacaktı. Ve bu oyukta boş tüfeği için fişek, balık oltaları, küçük bir ağ Kısacası avlanmak ve yiyecek bulmaya yarayan her türlü araç gereç vardı. Ayrıca, gerçi çok değildi ama biraz un, bir parça domuz pastırması ve azıcık da fasulye bulacaktı. Bill kendisini orada bekliyor olmalıydı. Oradan kayıkla D zırmağını izleyerek güneye, Great Bear Gölü'ne ineceklerdi. Yine güney yönünde ilerleyerek gölü geçecekler, ta Mackenzie'ye varıncaya dek hiç yön değiştirmeksizin güneye ineceklerdi. Kara kış, onları boş yere kovalarken, sular kaskatı donar ve günler buz gibi soğurken, güneye, durmadan güneye gidecekler, gür ve yüksek ağaçların, bitmez tükenmez yiyeceklerin bulunduğu Hudson's Bay Kumpanyası'nın sımsıcak konaklama yerlerinden birine varacaklardı. Adam güç bela ilerlerken aklından bunları geçiriyordu. Yürürken nasıl canını dişine takıyorsa, düşünürken de öyle büyük bir çaba harcıyor, Bil'in onu yüzüstü bırakıp gitmeyeceğine, ne pahasına olursa olsun uyuğun orada bekleyeceğine inanmak istiyordu. Böyle düşünmek zorundaydı. Yoksa yol almak için uğraşıp didinmesine gerek kalmaz, hemen oracığa uzanıp ölümü beklerdi. Donuk güneş kuzeybatıda yavaş yavaş batarken, adam eli kulağında olan kış bastırmadan önce Bil'le birlikte güneye kapağı nasıl atacaklarını... Adım adım hem de birkaç kez gözlerinin önünde canlandırdı. Kovuk'taki ve Hudson's Bay Kumpanyası'nın konak yerindeki yiyecekler burnunda tütüyor, durup durup onları düşünüyordu. İki günden beri tek lokma geçmemişti kursağından. Dahası uzun zaman var ki şöyle doğru dürüst tıka basa doyuramamıştı karnını. İkide bir duruyor, böğürtlen topluyor, ağzına atıyor, çiğnedikten sonra yutuyordu. Etrafı azıcık sulu olan bir çekirdekten başka bir şey değildi bu böğürtlen. Suyu ağızda eriyip gider ama çekirdekler acı ve serttir. Adam yediklerinin hiçbir besleyici değeri olmadığını biliyor, yine de bilgiyi aşan ve deneyi umursamayan bir umutla sabırlı sabırlı çiğnemekten geri kalmıyordu. Saat dokuzda ayağı sert bir kayaya takıldı. Öylesine yorgun ve bitkin düşmüştü ki sendeleyerek yere kapaklandı. Bir süre hiç kımıldamadan yanlamasına yattı kaldı. Sonra arkasındaki yükün bağlarını sıyırdı. Oflaya puflaya doğrulup oturdu. Karanlık basmamıştı henüz. Günün son ışıkları altında, kayalar arasında el yordamıyla kuruyorsun parçacıkları aradı. Yeterince topladıktan sonra bir ateş yaktı. Tüten isti bir ateş. Kaynaması için de üzerine bir teneke su koydu. Yükünü açtı. Yaptığı ilk iş kibritlerini saymak oldu. 67 taneydiler. Adam akıllı emin olmak için üç kez daha saydı. Sonra öbekleri ayırdı. Her öbeği yağlı kağıda sardı. Bir demetini bomboş tütün kesesine koydu. Öbür demeti lime lime olmuş şapkasının şeridine sıkıştırdı. Üçüncü demeti de gömleğinin içine yerleştirdi. Tam bu işi bitirmişti ki birdenbire paniye kapıldı. Paketlerin hepsini çıkardı. Bir kez daha saydı kibritleri. Hala altmış yedi taneydi. Islak çoraplarını ateşte kuruttu. Makosenleri sıklan paçavralara dönmüştü. Gün çorapları yer yer eriyip delinmişti. Ayakları kan ve yara bere içindeydi. Zonklayan ayak bileğini yoklayıp inceledi. Bileği neredeyse dizi kalınlığında şişmişti. İki battaniyesinden birinden uzun bir şerit yırtıp bileğini sıkı sıkı sardı. Sonra başka parçalar daha yırttı. Bunları hem çorap hem de makosan işi görsün diye ayaklarına doladı. Sonra neredeyse kaynamaya yüz tutan suyu içti. Saatini kurdu. Battaniyelerin arasına kıvrılıp yattı. Ölü gibi uyudu. Kısa süren gece yarısı karanlığının gelmesiyle gitmesi bir oldu. Güneş kuzeydoğudan yükseldi. Daha doğrusu gün o yönden ışıdı. Çünkü güneş kurşuni bulutlar ardına gizlenmişti. Saat altıda uyandı. Kımıldamadan sırt üstü yatmaya devam etti. Kurşuni gökyüzüne dalmış gitmişti ki açlığı aklına geldi. Dirseğini abanarak yan dönerken bir hırıltı işitip ürktü. Meraklı gözlerle kendisine bakmakta olan bir erkek geyik gördü. Hayvan elli adım ötede ya var ya yoktu. Adamın gözleri önünde... Kızarmakta olan bir geyik görüntüsü belirdi. Pirzola ateşin üstünde cızırtılar çıkarıyor, kokusu burnunda tütüyor, ağzı sulanıyordu. İster istemez eli bilinçsizce boş tüfeğine uzandı. Nişan alıp tetiğe asıldı. Geyik homurdanarak geri sıçradı. Ayaklarıyla kayaları takır tukur döverek uzaklaştı. Adam bir küfür savurdu. Boş tüfeği elinden alıp fırlattı. Var gücünü harcayarak ayağa kalkmaya çabalarken acı bir inilti koy verdi. Epeyce güç bir işti ayağa kalkmak. Eklem yerleri paslı menteşeler gibiydi. Yataklarına sürtünerek gacır gucur dönüyorlardı. Yerinden kımıldayabilmek için büyük bir irade gücü harcamak zorunda kaldı. Ayağa kalkınca edek akla karayı seçti. Ama doğru dürüst dik durabilmek için bu kez birkaç dakika uğraşması gerekti. Ağarar küçük bir tepeciğe tırmandı ve ortalığa göz kestirdi. Ne ağaç vardı görünürde ne de bir çalı. Şurada burada tek tük kurşuni kayalar, boz renkli gölcükler ve kül rengi dereciklerle boz bulanık bir yosun denizinin haricinde hiçbir şey yoktu. Gökyüzü bile boz ve bulanıktı. Değil güneş, güneşin G'si bile yoktu. Neresinin kuzey olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Dün gece buraya hangi yönden geldiğini unutmuş gitmişti. Yine de kaybolmuş sayılmazdı. Bunu biliyordu adam. Çok geçmeden küçük kazıklar ülkesine ulaşacaktı. Orasının uzakta olmadığını, sol yanda, yakınlarda bir yerde, kim bilir belki de şu karşıdaki alçak tepenin ardında olduğunu sezebiliyordu. Geri döndü. Eşyalarını derleyip topladı. Kibritleri saymadı. Ama üç ayrı pakete sarılı destelerin yerli yerinde durup durmadıklarına bir kez daha baktı. Ama şu geyik derisi heybe aklını kurcalayıp duruyordu. Heybe büyük değildi. Avuçları arasına rahatlıkla sığdırabilirdi. Aşağı yukarı yedi kilo kadar, yani geri kalan yükünün hemen hemen toplam ağırlığı kadar geldiğini biliyordu. Ve onu kara kara düşündüren de buydu işte. Sonunda heybeyi bir kıyıya bıraktı. Kalan eşyasını denk yapmaya koyuldu. Bir ara geyik derisi heybeye bir göz atmak için durdu. Sonra meydan okuyan bir bakışla çevresine göz gezdirdi. Etraftaki ıssızlığın heybesini çalmak istediği sanrısına kaptırmıştı kendini. Heybe'yi kaparcasına aldı. O günkü zorlu yolculuğa başlamak üzere ayağa kalktığında heybe de sırtındaki dengin içinde bulunuyordu. Sola doğru yürüdü. Arada bir duruyor, börtlen yiyordu. Ayak bileği kas katı kesilmiş, topallaması artmıştı. Ama bunun acısı midesinin sancısı yanında hiç kalırdı. Açlığın pençeleri keskindi. Bıçak gibi sancı saplanıyordu karnına. Midesi kazındıkça kazınıyordu. Öyle ki duyduğu acı yüzünden küçük kazıklar ülkesine varmak için izlemesi gereken yön bile çıkıp gitmişti aklından. Yediği böğürtlenler bu acıyı dindirmek şöyle dursun, dilini damağını yakıp dağılıyor, ağzını yaralıyordu. Gele gele bir vadiye geldi. Kayaların üzerinden ansızın bir keklik sürüsü havalandı. Alçaktan uçmaya başladı. Ker ker ker diye ötüşüyorlardı. Hemen birkaç taş fırlattı onlara ama tutturamadı. Yükünü yere bıraktı. Tıpkı bir kedinin serçeye sinsice yaklaşması gibi o da kuşların yanına usul usul yaklaşmaya başladı. Sivri kayalar pantolonunu yırtıyor, yaralanan dizleri kanlı izler bırakıyordu. Ama açlığın acısı dizlerinin acısını unutturuyordu. Islak yosunların üzerinde sürünürken üstü başı sıklam oluyor, tepeden tırnağa tir tir titriyor ama o bunların hiçbirini duymuyor bir parça yiyecek bulma tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Kuşlar hemen burnunun dibinde uçuşuyor, adam ne zaman yaklaşacak olsa sanki alay edermişçesine ker ker ker diye bağırışıyorlardı. Adam sövüp saymaya başladı kuşlara, tıpkı onlar gibi ses çıkararak bağırdı. Bir keresinde emekleyerek giderken bunlardan birine rastladı. Kuş uyuyor olmalıydı. Kayalık yuvasından pır diye fırlayıp yüzüne çarptığı ana dek görmemişti. Kuş fırladığı anda adam da sıçradı. Kapmak için elini uzattı. Ama kuşun kuyruğundan kopma üç tüy kalmıştı elinde. Kanat çırparak uzaklaşmasına bakarken sanki ona korkunç bir kötülükte bulunmuş gibi hayvana büyük bir düşmanlık duydu. Sonra geri döndü ve yükünü omuzladı. Gün ilerledikçe hayvanların daha bol olduğu vadilerden geçiyordu. Aşağı yukarı yirmi hayvanlık bir geyik sürüsü yüreğinin yağını eritircesine bir tüfek atımı uzaklıktan geçip gitti. Sanki onları yetişebileceğini kesinlikle biliyormuş gibi arkalarından koşmak için çılgınca bir istek duydu. Tam o sırada simsiyah bir tilki çıktı önüne. Ağzında bir kuş taşıyordu. Adam bağırdı. Korkunç bir çığlıktı bu. Ama korkuyla uzaklaşan tilki ağzındaki kuşu bırakmamıştı. Öğleden sonra geç saatlerde suyu süt renginde kireçli, kıyıları seyrek sazlarla çevrili bir dere boyunca yürüdü. Bu sazları diplerinden yakalayıp kökledi. Kökler taze ve yumru biçimindeydi. Ama küçük bir çividen daha uzun değildi. Körpeydiler. Isırıldığında çıkan gevrek çıtırtılara bakılırsa lezzetli bir yiyecek olmalıydı. Ama... Lifleri katıydı. Bunlar da tıpkı böğürtlenler gibi besleyici değeri bulunmayan sulu liflerden başka bir şey değildi. Yükünü bir kıyıya fırlattı. Dört ayak üstünde emekleyerek sazlığa daldı. Bir hayvan gibi katır kutur çiğneyip hırsla yemeye başladı. Çok yorgundu. Sık sık dinlenmek, yatıp uyumak istiyor ama durmaksızın yol almaktan geri kalmıyordu. Çünkü... Küçük kazıklar ülkesine ulaşmak isteğinden bile baskın çıkan açlık onu durmadan yürümeye zorluyordu. Küçük su birikintilerinde kurbağa aradı. Solucan bulmak için toprağı tırnaklarıyla kazdı. Bu kadar kuzeyde ne kurbağa ne de solucan yaşamayacağını biliyordu oysa. Bakmadığı su birikintisi kalmadı. Boşu boşuna her birini didik didik aradı. Alacakaranlık bastırdığında bu birikintilerden birinde tek başına yüzen küçük bir balığa rastladı. Omzuna dek suya daldırdı kolunu. Ama balık kaçıverdi. Bu kez iki elini birden daldırdı. Dipteki balçığı karıştırdı. Heyecandan eli ayağı dolaştığı için suya düşüp beline kadar ıslandı. Su öylesine bulanmıştı ki balığı görmek olanaksızdı. Duruluncaya dek beklemek zorundaydı. Su bir kez daha bulanıncaya dek sürüp gitti bu kovalamaca. Ama durulsun diye beklemedi. Tenekesini çıkarıp birikintideki suyu boşaltmaya başladı. Başlangıçta çılgınca bir hızla çalışıyordu. Suyu öylesine yakına savuruyordu ki sular yeniden çukura doluyor, yetmezmiş gibi üstü başı da sırılsıklam kesiliyordu. Neden sonra serin kanlı davranmaya ve daha dikkatli çalışmaya başladı. Oysa yüreği göğsünden fırlayacakmışçasına küt küt atıyor, elleri tir tir titriyordu. Yarım saat sonra havuz hemen hemen boşalmıştı. Öyle ki bir tenekelik su bile kalmamıştı. Ama balık malık yoktu ortada. Adam taşlar arasında gizli bir geçit buldu. Balık buradan bitişikteki daha büyük bir su birikintisine kaçmıştı. Hem de öyle bir su birikintisine ki gece gündüz çalışsa suyunu yine de boşaltamazdı. Böyle bir geçitin varlığını bilseydi daha işin başında onu bir taşla tıkar, böylelikle de balığı yakalamış olurdu. Aklından bunları geçirerek ıslak toprağın üstüne oturdu. Önce için için, sonra kendisini kuşatan acımasız ıssızlığa karşı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve uzun bir süre sarsıla sarsıla hıçkırdı durdu. Ateş yaktı. İçi ısınsın diye sıcak su içti. Sonra bir gece önceki gibi yatağını kayaların üstüne serdi. Yaptığı son iş, kibritlerin ıslanıp ıslanmadığına bakmak ve saatini kurmak oldu. Battaniyeler sıklan ve yapışkandı. Ayak bileği acı acı zonkluyordu. Ama adamın aklı fikri yalnızca aç oluşundaydı. Bölük pörçük, huzursuz uykusunda akla gelebilecek en nefis yemeklerle donatılmış şölen sofraları gördü. Uyandığında iliklerine dek üşüyordu hastaydı. Güneş yoktu. Toprak ve gökyüzü daha da koyu kurşuni bir renge bürünmüştü. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Yağan ilk kar tepeleri beyazlatıyordu. Adam ateş yakıp su kaynatırken hava daha da ağırlaşmış ve ağırmıştı. Yağmurla karışık sulu kar yağıyordu. Kar tanecikleri önceleri yere düşer düşmez eriyordu. Ama zamanla lapalapa lapa yağmaya başladı. Toprağı örttü. Ateşi söndürüp kuruyorsunları berbat etti. Yükünü sırtlanıp ne yöne olursa olsun yola koyulması için bir işaretti bu. Küçük kazıklar ülkesiyle, bille, dey kıyısındaki kovukta ters çevrilmiş kayıkla ilgilenmiyordu artık. Tüm benliğine egemen olan şey yemek yemek fiiliydi. Çıldırasıya açtı karnı. İzlediği yol önemli değildi artık. Karların altını yoklayarak sulu böğürtlen arıyor, sazları kökleyerek ilerliyordu. Ama pek tatsız tuzsuzdu bu seferki yumrular, hiç de doyurucu değildi. Ekşi bir ot buldu, hepsini yedi. Çok az bulabilmişti, çünkü küçücük bir ottu. Bir iki parmak kalınlığındaki kar tabakası altında bile rahatlıkla gizlenebiliyordu. O gece ateş mateş yakmadı, sıcak su da içmedi. Battaniyesinin altına büzüldü. Açlığın o yarım yamalak uykusuna daldı. Kar soğuk bir yağmura dönüşmüştü şimdi. Damlalar yukarı bakan suratına çarptıkça sık sık uyanıyordu. Gün doğdu. Kurşuni güneşsiz gün. Yağmur dinmişti. Açlığın şiddeti geçmişti. Yiyecek tutkusu yatışır gibi olmuş, açlık duygusu körelmişti. Gerçi midesinde bir sancı vardı ama bu pek rahatsız etmiyordu onu. Küçük kazıklar ülkesiyle Deezer Mağı kıyısındaki kovuk yeniden kurcalamaya başladı zihnini. Battaniyelerinden birinin artığını şeritler halinde parçalayarak kanayan ayaklarını sarıp sarmaladı. Burkulan ayak bileğinin sargısını iyice sıkılaştırdıktan sonra o günkü yolculuk hazırlıklarıyla uğraştı. Sıra yükünü denk yapmaya gelince geyik derisi heybeyi düşünerek uzun süre bocaladı. En sonunda onu da yanına aldı. Yağmur karları eritmiş, yalnızca tepelerin dorukları beyaz kalmıştı. Güneş açınca pusulası ile yönünü saptadı. Kaybolduğunu anladı. Önceki günlerde dalgınlıkla belki de fazla sola sapmıştı. Şimdi bu sapmayı kapatabilmek için izlemesi gereken asıl yönden bir parça sağa kayarak yürümeye başladı. Açlık sancıları gerçi pek şiddetli sayılmazdı. Ama gittikçe gücünün tükendiğini fark etti. Böğürtlen toplarken ya da sas koparırken sık sık durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ağzında bir acılık vardı. Dili şişmiş, sanki tüylerle kaplıymış gibi kupkuruydu. Yüreği zorlanıyor, göğsü sıkışıyordu. Birkaç dakika yürüyünce küt küt çarpmaya başlıyor. Sonra bunaltıcı, baş döndürücü bir sancı ile birlikte çarpıntıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Öyle üzeri büyük bir su birikintisinde iki tane sazan balığı buldu. Suyu boşaltmak olanaksızdı ama adam daha serin kanlıydı şimdi. Bu yüzden de teneke kovasıyla balıkları yakalamayı başardı. Serçe parmağından daha büyük değildiler ama zaten o da çok aç değildi. Karnındaki sancı gittikçe hafifleyip azalmıştı. Midesi uyukluyor gibiydi sanki. Balıkları çiğ, çiğ yedi. Güçlükle, dikkatle çiğniyordu. Yeme işini yaparken yalnızca mantığının buyruğuna uyuyordu. Canı yemek istemiyordu ama adam yaşamak için yemesi gerektiğini biliyordu. Akşam üzeri üç tane sazan balığı daha yakaladı. İkisini hemen yedi. Üçüncüsünü kahvaltı için sakladı. Güneşin kuruttuğu yosun parçalarıyla ateş yakarak su kaynatıp ısındı. O gün ancak on mil yol almıştı. Önceki günse Kalbinin izin verdiği ölçüde yürüdüğü için topu topu beş mil gidebilmişti. Midesi hiçbir rahatsızlık vermiyordu. Uyumuştu sanki. Yabancı bir ülkedeydi şimdi. Üstelik geyikler ve kurtlar da bollaşmıştı. Issızlığın içinde sık sık uluyuşlarını işitiyordu. Bir ara yolu üzerinde üç kurtun koştuğunu gördü. Başka bir gecenin sabahında mantığının sesini dinleyerek, Geyik derisi heybenin sırım bağcıklarını çözdü. Heybenin açık ağzından sel halinde altın tozları ve külçeler döküldü. Altınları kabaca ikiye böldü. Yarısını bir battaniye parçasına sarıp taşlar arasında gizledi. Öbür yarısını ise yeniden heybeye koydu. Battaniyesinin son parçalarını da şeritler halinde kesti. Ayaklarına sargı olarak kullanmaya başladı. Silahına kıyamıyordu bir türlü çünkü Deezer Mağı kıyısındaki oyukta fişekler vardı. Sisli bir gündü ve bugün açlığı onu daldığı uykudan yeniden uyandırmıştı. Çok bitkindi. Üstelik başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Sık sık tökezleyip yere yuvarlanmak olağandı artık. Bir keresinde sendeledi ve bir kuş yuvasının üstüne düştü. Yuvanın içinde yumurtadan yeni çıkmış daha bir günlük dört yavru vardı. Birer lokma bile olamayacak kadar mini mini canlılar. Adam aç kurt gibi yavruları diri diri ağzına attı. Dişleri arasında yumurta kabuğu kırar gibi kıtır kıtır yedi. Yavruların anası çığlık çığlığa haykırıyor, adamın çevresinde dört dönüyordu. Tüfeğiyle vurarak kuşu yakalamak istedi ama hayvan kaçtı. Bunun üzerine taş atmaya başladı. Nasıl olduysa oldu ve fırlattığı taşlardan biri kuşun kanadını kırdı. Hayvan kırık kanadını sürükleyerek seke seke koşup kaçarken adam da ardına takılıp kovalamaya başladı. Küçük yavrular karnını doyurmak şöyle dursun iştahını daha da körüklemekten başka bir işe yaramamışlardı. Sakat ayak bileğiyle hoplaya sıçraya koşmaya çalışıyor, taşlar fırlatıyor, ara sıra boğuk çığlıklar atıyor... Kimi zaman usul usul koşuyor, yere kapaklanınca sabır ve inatla doğrulup kalkıyor ya da başı dönüp de gözleri kararır gibi olunca elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Bu kovalamaca onu vadenin ucundaki bataklığa sürükledi. Buradaki ıslak yosunlar üzerinde bir takım ayak izleri çarptı yüzüne. Vesbelli ki kendi ayak izleri değildi bunlar. Olsa olsa bilin izleriydi. Ama şimdi durup da inceleyemezdi onları. Çünkü kuş kaçtı kaçıyordu. Hele bir kuşu yakalasın sonra dönüp incelerdi elbet. Anne kuşu yormuştu ama kendisi de adam akıllı bitkin düşmüştü. Kuş soluk soluğa yatıyordu. Adam da üç dört adım ötesinde sürünemeyecek denli, yorgun argın bir halde ölü gibi uzanmış yatıyordu. Biraz dinlenip de kendini toparlar gibi olunca kuş da kendine geldi. Ve adamın aç eli, daha ona uzanmaya kalkmadan hoplaya zıplaya kaçıverdi. Böylece kovalamaca yeniden başlamış oldu. Sonunda gece karanlığı bastırdı ve kuş kaçıp gitti. Adamın ayakta duracak gücü kalmamıştı. Sendeledi, sırtındaki yükle birlikte yüzük oyun yere kapaklandı ve yanağı yarıldı. Düştüğü yerde uzun süre kalıp gibi yattı kaldı. Sonra yan döndü, saatini kurdu. Ve ta sabaha dek oracıkta öyle yattı. Sisli bir gün daha. Son battaniyesinin yarısını ayak sargısı için harcadı. Bilin izini bulamamıştı. Ama aldırmıyordu. Açlığın dizginleri durmadan ileri sürüyordu, yönetiyordu onu. Yalnız bir tek şeyi merak ediyordu. Bil de mi yolunu yitirmişti acaba? Öğleye doğru ağır yükü belini bükmeye başlamıştı. Altınları yeniden ikiye böldü. Ama bu kez yarısını yere döktü. Öğleden sonra öbür yarısını da fırlatıp attı. Şimdi yanında kala kala yarım battaniye, teneke kova ve tüfek kalmıştı. Kendini bir sanrıya kaptırmıştı. Son bir kurşunu kaldığından hiç kuşkusu yoktu. Hemen oracıkta şarjörde duruyordu da her nasılsa gözünden kaçmıştı işte. Öte yandan şarjörün boş olduğunu da biliyordu. Ama Sanrı ille de bir kurşun daha var diyor, üsteledikçe üsteliyordu. Bir türlü yakasını bırakmayan bu düşünceyle saatlerce savaştı. Sonunda baktı ki olacak gibi değil, tüfeği açtı ve bomboş olduğunu gördü. Sanki kurşunu orada bulacağına gerçekten inanmış gibi derin bir düş kırıklığına uğramıştı. Yarım saat kadar ya ilerlemiş ya da ilerlememişti ki Sanrı yeniden hortladı. Yeni baştan kıyasıya bir savaşa tutuştu. Ama Sanrı hala direniyordu. En sonunda onu başından savmak ve yanıldığını kendi kendine kanıtlamak amacıyla tüfeğin mermi yatağını bir kez daha açtı. Ara sıra kafasını başka şeylere taktığı da oluyordu. Tıpkı bir robot gibi yürüyor, garip düşünceler ve uçarı görüntüler beynini kurtlar gibi kemiriyordu. Ama gerçek dışına yaptığı bu düşsel gezintiler kısa sürüyordu. Çünkü açlık sancıları onu sık sık gerçeğe geri götürüyor, ayıltıyordu. Bir ara düşler evreninde yaptığı bu gezintilerden birisinde öyle bir görüntüyle karşılaştı ki az kalsın bayılacaktı. Sallandı, sendeledi. Düşmemek için bir sarhoş gibi sağa sola yalpaladı. Önünde bir at duruyordu. Bir at. Gözlerine inanamıyordu. İçinde parıltılar uçuşan, şimşekler çakan yoğun bir sis bulutu kaplamıştı gözlerini. Görüntüyü silip uzaklaştırmak için gözlerini ovuşturdu. Ve bunun bir at değil de kocaman boz bir ayı olduğunu gördü. Hayvan düşmanca bir ilgiyle kendisini süzüyordu. Farkında olmaksızın tüfeğini omuzlayıp hayvana doğrulttu. Sonra indirdi. Kalçasında asılı duran av bıçağını cicili bicili kınından çekip çıkardı. Baş parmağı ile bıçağın ağzını yokladı. Keskindi, ucu da sipsivriydi. Üstüne atılıp öldürecekti ayıyı. Ama küt küt küt diye çırpınmaya başlayan yüreği son anda uyardı onu. Derken hızlandıkça hızlandı atışlar. Alnı çelikten bir kıskaçta sıkıştırıyordu sanki. Beyni bulandı, üzerine bir sersemlik çöktü. Az önceki gözü kara yüreklilik bir anda derin bir korkuya bırakmıştı yerini. Böylesine bitkin bir durumdayken ya hayvan tutup da saldırsaydı? dik durarak kendine gösterişli bir hava verdi. Bıçağı sıkı kavrayarak gözlerini ayıya dikti. Ayı iki adım yaklaştı. Gözdağı verircesine homur homur homurdandı. Eğer adam kaçsaydı kovalayacaktı. Ama adam kaçmadı. Korkunun yol açtığı bir yüreklilikle canlanmıştı şimdi. O da yaşama sıkı sıkıya bağlı olan ve yaşamın en derin köklerinde yatan korkuyu müthiş hırıltılarla dile getiriyordu. Ayı afallamıştı. İki ayağı üzerinde dimdik duran ve kendisinden korkmak şöyle dursun, korkutucu homurtular çıkaran bu yaratık karşısında kıyıya çekildi. Adam, kılını bile kıpırdatmadan öylece dikiliyordu. Tehlike geçinceye dek heykel gibi durdu. Sonra bir titreme nöbetine tutularak ıslak yosunların arasına yığıldı. Bir parça kendine gelir gibi olunca yeniden yola koyuldu. Ama şimdi de yepyeni bir korku düşmüştü içine. Yiyecek eksikliği yüzünden ölmek korkusu değildi bu. Onu asıl korkutan şey vahşice öldürülmek, yaşamak için canını dişine takarak verdiği bu savaşta gücünün son zerresi açlığa yenik düşmeden önce paramparça edilerek öldürülmekti. Kurtlar vardı. Uluyuşları ıssızlığın dört bir yanına yayılıyor, yankıları havada elle tutulur bir tehlike ağı örüyor ve sanki rüzgarın şişirdiği bir çadır duvarını tutarcasına ellerini ileri uzatan adam bu ağı geriye iterken buluyordu kendini. Ara sıra yolunun üstünden iki üç kurdun geçtiği de oluyordu. Ne var ki adama sokulmuyorlardı pek. Saldırmayı göze alacak kadar kalabalık değillerdi çünkü. Üstelik avlanması daha kolay olan ve kendilerine öyle uzun boylu karşı koyamayan ren geyikleriyle ilgileniyorlardı şu anda. Oysa şu iki bacağı üzerinde dimdik yürüyen garip yaratık onları tırmalayıp ısırabilirdi. Akşam üzeri kurtların avlandığı yerde bir takım kemikler çarptı gözüne. Bu kalıntılar daha yarım saat öncesine dek zıp zıp zıplayan, koşup bağıran capçanlı bir geyik yavrusuydu. Kemikleri incelemeye koyuldu. Hücreler ölmemişti henüz. Adam akıllı sıyrılmış, üzerlerinde etmet bırakılmamıştı. Pembeydiler. Pırıl pırılda parlıyorlardı. Gün sona ermeden belki kendisi de bu duruma düşecekti. Demek yaşam buydu ha? Boş ve geçici bir şey. Acılı olan yaşamdı yalnızca. Ölümde acımacı yoktu. Ölmek uyumaktı. Duraklama dinlenme demekti ölüm. Öyleyse ne diye boyun eğmiyordu sanki ölüme? Ama fazla kafa yormadı bu konuda. Yosunların üzerine uzandı. Ağzına aldığı kemiğin pembe renkli yaşam zerreciklerini emmeye başladı. Tıpkı bir anı gibi, hafif ve uçucu olan şu tatlı et lezzeti deli ediyordu onu. Kemiği çeneleri arasında çatır çatır çiğnemeye başladı. Kimi zaman kemik, kimi zaman da dişleriydi kırılan. Sonra kemikleri taşla ezdi. Un ufak edip yuttu. Bu arada telaşından parmaklarına da vurduğu oldu. Ama taşın altında ezilen parmaklarının pek de öyle acı vermeyişi şaşırttı onu. Derken yağmurlu karlı günler geldi. Artık ne zaman konaklayıp ne zaman yola koyulduğunu bilemez olmuştu. Gündüz olduğu kadar geceleri de yürüyordu. Nereye düşerse hemen oracıkta dinleniyordu. İçinde yavaş yavaş can çekişmekte olan yaşam alevi ne zaman çırpınır ve ölgün ölgün titreşirse... O da o zaman sürüne emekliye yola koyuluyordu. Bir insan olarak özellikle bir çaba harcıyor değildi artık. Onu ileri sürükleyen içindeki yaşamın ta kendisiydi. Ölüme bir türlü boyun eğmek istemeyen yaşama hırsıydı. Acı çekmiyordu. Sinirleri körelmiş, tüm duyarlılıklarını yitirmişti. Zihni korkunç görüntüler ve tatlı düşlerle doluydu. Ama yine de, Toplayıp yanında taşıdığı geyik yavrusunun ezik kemik kalıntılarını yalayıp yutmaktan geri durmuyordu. Artık tepelerden, yollardan geçmiyor, geniş bir vadide akan büyük bir dereyi bilinçsizce izliyordu. Ne bu dereyi görüyordu ne de vadiyi. Yalnızca düşsel görüntüler bürümüştü gözlerini. Ruh ve vücut yan yana yürüyor ya da emekliyordu. Ama onları birbirine bağlayan bağ ha koptu ha kopacak kadar incelmişti. Kendini toparlamış olarak uyandığı zaman kayaların üstünde sırt üstü yatıyordu. Güneş sıcak ve parlaktı. Uzaklardan geyik yavrularının bağırtıları geldi kulağına. Yağmur, kar ve rüzgar hayal meyal aklındaydı. Ama yakalandığı fırtınanın iki gün mü, iki hafta mı sürdüğünü bilemiyordu. Canlandırıcı güneş ışınları üstüne başına yağarak bitkin düşmüş bedenini tatlı tatlı sarıp sarmalarken... Bir süre kımıldamadan yattı ve kaldı. Güzel bir gün diye düşündü. Belki nerede olduğunu saptayabilirdi. Acılı bir çabayla yana döndü. Aşağısında geniş ve durgun bir ırmak vardı. Daha önce nasıl olmuş da görmemişti hayret doğrusu. Onca zamandır rastladığı tepelerin hepsinden daha çıplak ve daha alçak tepeler arasından geniş büklümlerle kıvrıla kıvrıla dönüşünü gözleriyle ağır ağır izledi. Sonra yavaş yavaş, hiç heyecanlanmadan, olağan bilgiyle bu ilk kez gördüğü ırmağı ufuk çizgisine doğru izledi. Parıltılı bir denize döküldüğünü gördü. Hala heyecan duymuyordu. Olacak şey değil, diye düşündü. Bu olsa olsa bir görüntü ya da seraptı. Yo, yo, seraptan çok görüntüye benziyordu. Karma karışık zihninin bir oyunu olmalıydı. Parıldayan denizin ortasına demirleyen şu gemi de yanıldığını kanıtlamaya yetiyordu zaten. Bir an için gözlerini yumdu. Sonra yeniden açtı. Garip şey. Hala duruyordu görüntü. Hiç de garip yanı yoktu bu işin. Çok iyi biliyordu ki çorak toprakların ortasında ne deniz olurdu ne de gemi. Biliyordu bunu. Tıpkı boş tüfeğinde kurşun bulunmadığını bildiği gibi. O anda hemen arkasında boğuk bir hırıltı işitti. Yarı aksırık, yarı tıksırık karışımı bir sesti bu. Bitkin düştüğü ve tüm vücudu kas katı kesildiği için usul usul öbür yanına dönmeye çalıştı. Yanında etrafında hiçbir şey göremedi. Sabırla beklemeye koyuldu. Derken aksırık tıksırık karışımı sesi bir kez daha işitti. Tam o sırada, on adım kadar ötesinde, iki kayanın arasında boz renkli bir kurt kafası çarptı gözüne. Hayvanın sivri kulakları daha önce gördüğü kurtlarınki gibi dimdik değildi. Gözleri de çapaklı ve kanlı kanlıydı. Başı güçsüzce ve umutsuzca öne sarkmıştı. Gün ışığından kamaşan gözlerini ikide bir kırpıp duruyordu. Hasta gibiydi. Adam kendisine bakarken yine aksırıp tıksırdı. En sonunda bu gerçek işte diye düşündü. Az önce bir takım görüntülerle kaplı olan dünyanın gerçek yüzünü görmek için öbür yanına döndü. Ama deniz hala pırıl pırıl parıldıyor, gemi belirgin biçimde açık seçik görülüyordu. Bütün bunlar gerçek miydi yoksa? Gözlerini yumup uzun süre düşündü. Sonra birdenbire anlayıverdi işin aslını. Kuzeydoğu yönünde Deez Divide'ın ötesine uzanmış ve gele gele Copper Mine Valley'e gelmişti. Demek bu geniş ve durgun ırmak Coppermine ırmağıydı. Şu parıltılı denizde Kuzey Buz Denizi. Bu gemide Mackenzie'nin ağzından doğuya, epeyce doğuya açılmış bir balina gemisiydi. Ve şu anda da Coronation körfezine demirlemişti. Hudson's Bay Kumpanyası'nın çok eskiden gördüğü o haritasını anımsadı. Her şey apaçık ortada ve akla uygunda artık. Yerinde doğruldu. Ayaklarındaki battaniye parçaları lime lime olmuş, ayakları biçimsiz birer et yığınına dönmüştü. Son battaniyesi de gitmişti. Ne tüfeği vardı ortada ne de bıçağı. Şapkasını bir yerlerde yitirmiş, bu arada şeridin arasına sıkıştırdığı kibritler de gitmişti. Ama koynunda tütün tabakasının içindeki yağlık kağıda sarılı kibritler kupkuru olarak güven altında bulunuyordu. Saatine baktı. On biri gösteriyor ve hala işliyordu. Kurmayı unutmamıştı demek ki. Aklını başına toplamıştı şimdi, sakindi. Çok bitkin olmasına karşın ağrı falan duymuyordu. Aç değildi. Yemek yemenin düşüncesi bile hoş gelmiyordu artık. Ne yapıyorsa mantığıyla yapıyordu. Pantalonunun paçalarını dizlere dek yırttı. Ayaklarına sardı. Her nasılsa teneke maşrapayı yitirmemişti. Gemiye doğru yapacağı ve korkunç olacağını şimdiden bildiği yolculuğa çıkmadan önce biraz sıcak su içebilecekti demek ki. Yavaş yavaş hareket ediyordu. İnmeli biri gibi sarsak ve sakardı. Kuruyosun toplamak için doğrulmaya çalışınca ayaklarının tutmadığını gördü. Birkaç kez denedi ayağa kalkmayı. Ama başaramayacağını anlayınca dört ayak üzerinde emeklemeye başladı. Hayvan güç bela oynattığı diliyle bacaklarını yalayarak adamın yolu üzerinden gönülsüzce geri çekildi. Adam bu dilin hiç de sağlıklı bir kırmızılıkta olmadığını gördü. Sarıya çalan kahverengiydi. Yarı kuru bir balgamla kaplıydı sanki. Bir maşrapa sıcak su içtikten sonra ayağa kalkabileceğini ve hatta ölmek üzere olan bir adam gibi yürüyebileceğini anladı. Sürekli dinlenmek zorunda kalıyordu. Kendisini izleyen kurdun adımları nasıl zayıf ve kararsızsa, adamın adımları da öyle zayıf ve kararsızdı. O gece karanlık basıp da parıltılı deniz görünmez olduğunda ona dört milden fazla yaklaşamadığını biliyordu. Bütün gece hasta kurdun öksürüğünü ve zaman zaman da geyik yavrularının mızıltılarını işitti. Dört bir yanında yaşam vardı. Hem de cıvıl cıvıl, cap canlı, sapa sağlam bir yaşam. Hasta kurdun kendisini ola ki hasta adam benden daha önce ölür umuduyla izlediğini biliyordu. Sabahleyin gözlerini açınca hayvanın ona aç aç ve iştahlı gözlerle baktığını gördü. Kuyruğunu bacakları arasına kıstırmış, kemikleri fırlamış, zavallı bir köpek gibi büzülmüştü. Soğuk sabah rüzgarında tir tir titriyor ve adam ne zaman boğuk bir hırıltıyla konuşacak olsa o da dişlerini ortaya çıkaran sırtışlarla. Umutsuzca karşılıklar veriyordu. Güneş, parıltılar saçarak yükseldi. Adam da bütün sabah boyunca parlak denizdeki gemiye doğru düşe kalka yol aldı. Hava günlük güneşlikti. Yüksek bölgelerin kısa süren kızıl derili yazlarından biriydi bu. Belki bir hafta sürer, belki de yarın öbür gün sona ererdi. Öğleden sonra bir takım izlere rastladı adam. Bir başka adamın izleriydi bunlar. Yürümeyen ama dört ayak üstünde sürünen birinin izleri. Adam bunların bilin izleri olabileceğini düşündü. Ama bu düşüncesi bulanık ve ilgiden yoksundu. Merak etmiyordu. Aslında duygu ve heyecan denen şey elini eteğini çekmişti kendisinden. Acılara karşı duyarlılığı da kalmamıştı artık. Mide ve sinirler derin bir uykuya dalmıştı. Her şeye karşın, onu ileri iten şey içindeki yaşamın ta kendisiydi. Bitkin olmasına bitkindi ama yine de ölüme karşı koymaktan geri durmuyordu. Ölüme boyun eğmediği içindir ki hala böğürtlenle balık yiyor, sıcak su içiyor ve gözünü hasta kurttan ayırmıyordu. Öteki adamın izleri boyunca ilerledi. Biraz sonra da izlerin son bulduğu yere geldi. Sürüyle kurt ayağının ıslak yosunları çiğnediği bir yerde çok az bir zaman önce etleri sıyrılmış birkaç kemik gördü. Sonra, keskin dişlerle delik deşik edilmiş, kendisininkine benzer bir geyik derisi heybe buldu. Güçsüz parmaklarının taşıyamayacağı kadar ağırdı, ama yine de alıp yerden kaldırdı. Bil, sonuna dek taşımıştı bunu. ha! <gülüyor> Gel de gülme şu Bil'in başına gelenlere. Oysa, Kendisi yaşayacak ve heybeyi parıldılı denizdeki gemiye götürecekti. Kahkahası kocamış bir karganın çığlığı gibi çatlak ve korkunçtu. Hasta kurt da acı acı uluyarak adamın kahkahalarına eşlik etti. Ama adam birden susuverdi. Eğer bu bilse, eğer şu pembe beyaz tertemiz kemik yığını bilse nasıl olur da bile gülebilirdi? Öte yana döndü. Gerçi Bil onu yüzüstü bırakıp gitmişti ama o ne altınları alacak ne de Bil'in kemiklerini kemirecekti. Sendeliyerek oradan uzaklaşırken eğer benim yerimde Bil olsaydı hiç bakmaz yapardı bunları diye düşündü. Biz su birikintisine geldi. Balık var mı yok mu diye bakmak için suya doğru eğildi ve eğilmesiyle iğne batırılmışçasına irkilip başını hızla geri çekmesi bir oldu. Yüzünün yansısını görmüştü suda. Suratı suratlıktan çıkmıştı. Korkunçtu. Öyle ki bu korkunçluk karşısında nicedir uyuklamakta olan duyguları bile uyanmıştı. Boşaltılamayacak kadar büyük olan birikintide üç tane balık vardı. Teneke kovasıyla başarısız kalan birkaç denemeden sonra onları yakalamaktan vazgeçti. Bu bitkinlikle suya düşüp boğulmaktan korkuyordu çünkü. Öte yandan... Irmak kıyısındaki kütüklerden birine binip de akıntının yardımıyla gitmeyi de yine aynı nedenle göze alamıyordu. O gün gemiyle kendisi arasındaki uzaklığı 3 mile indirdi. Topu topu 2 mil yol alabilmişti. Çünkü şimdi tıpkı bil gibi emeklemeye başlamıştı. Beşinci günün sonunda gemi hala 7 mil uzaktaydı ve o gün de 1 mil bile yol alamıyordu artık. Kızıl derili yazı hala sürüyor. Adam ayıla bayıla düşe kalka ilerliyor. Hasta kurt da onun hemen ardı sıra aksıra tık sıra sürükleniyordu. Ayakları gibi dizlerinin de derisi soyulmuştu adamın. Yara bere içindeydi. Sırtındaki gömleği yırtıp dizlerine ve ayaklarına sarmıştı. Ama yine de yosunlar ve taşlar üzerinde kırmızı izler bırakarak ilerliyordu. Bir ara dönüp arkasına baktı. Hasta kurt Kan izlerini yalıyordu. O anda kendi sonunun ne olabileceğini, eğer eğer kurdu yakalayamazsa başına neler gelebileceğini kesinlikle anladı. Bundan sonra şimdiye dek oynanmış ölüm kalım trajedilerinin en korkuncu başladı. Sürüne sürüne ilerleyen hasta bir adam, topallaya topallaya yürüyen hasta bir kurt, Can çekişen bedenlerini ıssızlık içinde sürükleyen, birbirini avlamaya, canını almaya çalışan iki yaratık. Sapa sağlam bir kurt olsaydı, adam o kadar aldırmayacaktı. Gel gelelim, şu kadavrası çıkmış, zavallı yaratığa yem olmanın düşüncesi bile çileden çıkarmaya yetiyordu onu. Kılı kırk yarıyordu, kafası yine allak bullak olmaya, aklı bir gidip bir gelmeye, sanrılarla serseme dönmeye başladı. Baygınlık geçirdiği bir sırada kulağının dibinde bir hırıltı işterek ayıldı. Kurt sendeleyerek geri sıçradı. Dengesini yitirerek bitkince yere yuvarlandı. Hayvanın durumu çok gülünçtü ama adam gülmedi. Dahası hiç mi hiç korkmamıştı. Bu tür duygulara çok uzaktı artık. Bir an için kafasını toparladı. Yattığı yerde düşünmeye koyuldu. Taş çatlasa dört mil ötedeydi gemi. Gözlerini ovuşturup da önündeki sisi dağıtınca açık seçik görebiliyordu onu. Hatta ışıltılı denizin sularını yara yara ilerleyen bir teknenin bembeyaz yelkenini bile seçebiliyordu. Ama 4 mildi bu. Emekleyerek nasıl gitilirdi? Bunu biliyordu. Hem de adı gibi biliyor. Yine de serin kanlılığı elden bırakmıyordu. Yarım mil bile gidemeyeceğini biliyordu. Ama yaşamak, yaşamak istiyordu. Çektiği bunca çileden sonra ölüp gitmek haksızlık olurdu. Alın yazısı pek çok şey istiyordu ondan. Ha öldü, ha ölecek gibiydi. Ama hayır, ölmek istemiyordu. Bu çılgınlıktı belki ama ölümün pençesinde can çekişirken bile ölüme karşı koyuyor, direndikçe direniyordu. Gözlerini yumdu. Bitip tükenmek bilmeyecekmiş gibi bir rahatlık içinde beklemeye koyuldu. Benliğinin ta derinliklerinden kopup yükselen boğucu uyuşukluk dalgasının üstünde kalmak, kendisinde ikide bir çarpan bu bitkinlik dalgasının altına gömülmemek için canla başla uğraşıyordu. Kabardıkça kabaran ve bilincini yavaş yavaş bulandıran bu boğucu uyuşukluk tıpkı bir denize andırıyordu. Kimi zaman bu denizde bata çıka yüzüyor, karanlıklar içinde kararsız kulaçlar atıyor... Sonra birden ruhunun garip bir itilimiyle başka bir irade kırıntısına kavuşuyor ve o zaman daha canlı kulaçlar atmaya başlıyordu. Sırt üstü uzanmış kalıp gibi yatarken hasta kurdun gittikçe yaklaşan soluğunu işitiyordu. Hayvan usul usul yaklaşıyor yaklaşıyor sonsuzluğa dek sürecekmişçesine sokuldukça sokuluyor ama o kılını bile kıpırdatmıyordu. Ta kulağının dibine gelmişti. Zımpara kağıdı gibi sert, kupkuru bir derinin sürtünüşünü duydu ve birden bir ellerini uzattı. Daha doğrusu uzatmak istedi. Parmakları bir anda bükülüp pençeleşti ve bomboş havayı kavradı. Hızlılık, güçlü olmayı gerektirirdi. Oysa adam bu güçten yoksundu. Kurdun sabrı korkunçtu. Bu konuda adamın da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Bayılmamak için canını dişine takarak, yiyeceği ya da yenileceği şeyi yattığı yerde yarım gün bekledi durdu. Kimi zaman uyuşukluk denizine gömülüyor, upuzun düşler görüyordu. Uyku ile uyanıklık arasında geçen bütün bu süre içinde bile hırıltılı soluğu ve sert dilin okşamasını bekledi. Soluğu işitmedi. Eli üstünde, bir dilin yavaş yavaş gezindiği duygusuna kapılarak daldığı düşten ağır ağır uyandı. Bekledi. Dişler hafifçe bastırdı, zorladı. Kurt, bunca zamandır beklediği yiyeceğe dişlerini geçirebilmek için olanca gücüyle uğraşıp didiniyordu. Ama adam da uzun süredir bekliyordu. Meşinleşmiş eli hayvanın çenesi üzerine kapandı. Kurt, zayıfça direnmeye çalıştı. Adamın bir eli çeneyi güçsüzce tutarken öbür eli de yavaş yavaş kavramaya hazırlanıyordu. Beş dakika sonra adam vücudunun tüm ağırlığıyla kurdun üstüne çökmüştü. Eller hayvanı boğacak güçten yoksundu. Ama suratı kurdun gırtlağına dayanmış, ağzı kılla dolmuştu. Yarım saat sonra adam kendi gırtlağında lıkır lıkır sıcak bir akıntı duydu. Tadı hiç de hoş değildi. Sanki eritilmiş kurşun akıtılıyordu midesine. Hem de salt kendi iradesinin zoruyla. Neden sonra adam sırt üstü döndü ve uykuya daldı? Bedford balina gemisinde bilimsel araştırmalar yapan bir kurulun birkaç üyesi bulunuyordu. Güverteden bakarlarken garip bir nesne gördüler. Bu garip yaratık kıyıdan suya doğru ilerlemekteydi. Ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. Bilim adamı olduklarından ne tür bir şey olduğunu görmek için kayıya atlayıp kıyıya gittiler. Gördükleri canlı bir yaratıktı. Ama buna insan demeye yüz tanık isterdi. Kördü, bilinçsizdi. Koskocaman bir solucan gibi toprağın üzerinde kıvır kıvır kıvranıyordu. Tüm çabası çoğu kez boşa gidiyor ama o yine de büyük bir inatla uğraşını sürdürüyor... Kıvrıla sürüne saatte on adım ya gidiyor ya gitmiyordu. Üç hafta sonra Bedford Balina gemisindeki bir yatağa uzanmış yatarken kim olduğunu, başından neler geçtiğini anlatıyordu. Ara sıra saçma sapan sözler sayıklıyor, annesinden, günlük güneşlik Kaliforniya'dan, portakal ağaçları ve çiçekler arasındaki bir evden söz ediyordu. Aradan çok fazla bir gün geçmemişti ki Bilim adamları ve kaptanla birlikte yemek masasının başındaydı. Türlü yemeklerle donatılmış masaya aç gözlerle bakıyor, başkalarının ağzına giren her lokmayı kaygıyla izliyordu. Yutulan her lokma ile birlikte gözleri derin bir hüzünle buğulanıyordu. Gerçi aklı başındaydı ama yemek zamanı gelmiyor muydu, bütün şu insanlardan nefret ediyordu. Çok geçmeden yiyecek biti verecek diye, Yüreğinin yağı eriyordu. Erzak konusunda aşçıyı, kamarotu, kaptanı ikide bir sorguya çekiyordu. Ona bilmem kaçıncı kez güvence verdiler ama adam bir türlü inanmıyor, kendi gözleriyle görmek için kileri sürekli olarak göz altında bulunduruyordu. Adam şişmanladıkça şişmanladı. Günden güne semirip irileşti. Bilim adamları başlarını salladılar. Bir takım kuramlar attılar ortaya. Adamın yemeklerini kısıtladılar. Ama o yine de göbek bağlıyor, gömleğinin içine sığmaz oluyordu. Tayfalar kıs kıs gülüyorlardı. İşin iç yüzünü biliyorlardı çünkü. Adamı göz hapsine alınca bilim adamları da öğrendiler işin aslını astarını. Kahvaltıdan sonra adamın ön güverteye gittiğini ve tıpkı bir dilenci gibi el avuç açarak tayfalardan birine yanaştığını gördüler. Tayfa güldü ve ona bir deniz bisküvisi verdi. Adam bunu aç gözlülükle kaparcasına aldı ve altınlarını kendi gözünden bile kıskanan bir cimri gibi baktıktan sonra gömleğinin aralığından koynuna soktu. Bıyık altından gülümseyen öbür tayfaların verdiği sadakalar da buna benzer şeylerdi. Bilim adamları işini bilen kişilerdi. Adamı yalnız bıraktılar ama gizlice odasını aradılar. Köşe bucak peksimetlerle doluydu. Şilteye peksimetler sokuşturulmuştu. Peksimet doldurulmadık delik kalmamıştı. Oysa aklı başındaydı adamın. Yalnızca aç kalma olasılığına karşı önlem alıyordu. Hepsi o kadar. Bilim adamları çok geçmez bırakır bu huyunu dediler. Ve öyle de oldu. Bedford'un demiri San Francisco körfezinin sularına gömülmeden önce... ''Adam çoktan kurtulmuştu bile.''